Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Alev Kırmaz teşekkür ederiz. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz Günaydın Bir Dolap Kitap'ta 94.9 Açık Radyo'da yine karşınızdayız canlı yayınla ee, Önce bir, küçük bir duyuru yapalım Tayga'nın duyurularının ardından ee, Bugün bir grup bisikletli Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda Sarıya'da aslında saat tam onda buluşacaklardı Şu sırada buluşmuş ve yola çıkıyor olmaları gerekir ee, üçüncü köprü rezaletine karşı e, Sarıyer'e pedal basacaklar e, biliyorsunuz sözde yanlışlıkla 250 bin kadar ağaç katledildi e, ve yerine ne tür bir rezillik yapılacağı bilinmiyor e, dolayısıyla bir, bir grup bisikletli anayasal haklarını e, kullanarak Aydan Çelik e, bir, bir şey yazmıştı dün. E, Şeytan Arabası programını da hazırlayanlardan biri. E, üçüncü köprünün boynu devrilsin demeye gidiyoruz evet, diye evet. duyurusunu yapmış. Çok hoşuma gitti. Yani Aydan'ın bisiklete ters binen Nasrettin Hocası yine tabii ki bu e, harekette de bu eylemde de e, başı çekiyor. Ve e, onun pankartlarından bir tanesi de Yıkıl Üçüncü Köprü. Şimdi e, biz yine... ...Türkiye'nin gündemiyle ilgili olduğunu düşündüğümüz kitapları seçmeye devam ediyoruz. Bir süredir böyle yapıyoruz biliyorsunuz. Bugün hakkında aslında çok konuştuğumuz bir diziden iki kitap getirdik. Bunlar Gün Işığı kitaplığından çıkan Çıtır Çıtır Felsefe dizisinden iki kitap. Biricid Labbe'nin ortak iki ayrı yazarla yazdığı iki kitap. Bir tanesi Diktatörlük ve Demokrasi. Bunu Biricid Labbe... Dupont Börye ile e, e, birlikte e, yazmış. Türkçe'si de Azade Aslan. Diğer kitabında Türkçe'si Azade Aslan. Diğer kitap Liderler ve Diğerleri. Bununla da bir ciltla bir Michel Poix ile e, birlikte çalışmış. E, önce Diktatörlük ve Demokrasi kitabından başlayalım. Bu, bu kitap, bu dizi zaten defalarca söyledik ama tekrar etmekte yarar var. Çocukların, e, çocuklara felsefe. E, Bakış açısını kazandıran, felsefe üzerinden e, düşündürmeye çalışan, felsefe yöntemleriyle düşündürmeye çalışan e, ve konuları ele alan bir dizi. E, birçok farklı konuda, birçok farklı başlıkta e, kitap konuları var. Konuları da hiç tükenmiyor. Labbe sürekli e, yazıyor, sürekli işte, yani, hiç bitmiyor. Çok güzel. E, tabii bitecek gibi değil. E, bu da e, diktatörlük ve demokrasi artık hani Türkiye için e, en önemli konulardan bir tanesi diye düşünüyoruz bugünlerde. Ee, kitabın yöntemi yine e, önceki e, kitaplarda da bahsetmiştik ama yine kısaca bahsedeyim. E, i̇şte küçük diyaloglar, minik sorular, e, bazı olaylar, durum anlatımları kısa kısa e, yer alıyor ve e, ardından e, bu işte e, kısa bölümlerin üzerine. Ee, bu durumların bu diyalogların e, analizi onun üzerine düşünmek soru cevap soru yöntemiyle aslında hı hı. daha çok cevap yöntemiyle değil de soru sorarak e, etraflıca bu durumları bu diyalogları insan hallerini durumları ele almaya e, çalışıyor bu kitaplar. E, Diktatörlük ve demokrasi kitabı da. E, önce bir krallığın ne olduğunu, daha doğrusu hani burada sadece krallık demiyor tabii derebeylik, padişahlık, efendilik. Yani bütün bunları hı hı. E, babadan oğula geçen, o niyeyse bir grubun e, daha üstün olduğu, yönetici olduğu inancına dayanan e, tuhaf yönetim biçiminden e, başlıyor. E, kısaca onu ele alıyor ve insan insana benzer diye artık bunun değiştiğini her insanın eşit haklarla dünyaya geldiğini kabul ederek bütün bu sistemleri, bu işte derebeylikleri, işte padişahlıkları vesaireyi insanların ortadan kaldıran bir e, yeni anlayış ortaya koyduklarını söylüyor. Ki bu da zaten insan haklarıyla da hı hı. E, teminat altına alınmış haklarımızdan bahsediyor. Hepimiz eşit doğuyoruz ve eşit haklara sahibiz. E, dolayısıyla da yönetim halkta. Hı hı. E, şimdi bunun üzerine bir model kuruyor. Birçokla BV Dupont Börüye. Şimdi bu modelde de oyun oynamaya çalışan 16 tane çocuk var. İşte bir kişi çocuklardan bir tanesi dört tane ip getirmiş. Yani i̇şte lastik oynamak denir ya. Hı hı. İşte hani 16 kişiyiz, hepimize yeter falan diye başlıyor işte. Ama ip patlamak istemeyenler var aralarında. E o zaman ne olacak? Yani Nasıl e, bu işi halledeceğiz işte o zaman hepimizin seveceği başka bir oyun bulalım saklambaç mı oynasak köşe kapmaca ne dersiniz bir sürü de fikir çıkıyor ortaya ve e, her oyunu oynamak isteyenler ve oynamak istemeyenler e, var peki e, hani o zaman ne yapacağız işte futbol e, şeyinin çevresinde e, sahasının çevresinde yarış yapalım vesaire gibi hani bütün fikirler uçuşuyor. Ama bir türlü e, hangi oyunu oynayacaklarına karar veremiyorlar. En sonunda iş öyle bir yere geliyor ki içlerinden bir tanesi çıkıp o zaman futbol oynuyoruz. Sen sen sen şu takımdasın, sen sen sen şu takımdasın diye birdenbire e, şey yapıyor, karar veriyor ve e, insanları yönetmeye başlıyor. Yani en azından bunu deniyor. İnsanlar da o zaman tepki veriyorlar tabii. Yani niye hani ben niye o takımda oluyormuşum, niye futbol oynuyormuşuz ki, sen bunu niye sen belirliyorsun ki, e sen de kim oluyorsun ki diye. Ee, ...dolayısıyla bunun peşinden de... ...nasıl... E, oyun ...hangi oyun oynayacaklarını... ...nasıl seçeceklerini... ...bulmaya hı hı. çalışıyorlar. Ee, şimdi burada bu... ...işte futbol oynayalım diyen çocuğa Emma... ...sen de kim oluyorsun vesaire diyorlar... ...orada önemli bir tespit var... Ee, ...ona diyorlar ki çünkü... E, ...inanılmaz gerçek bir diktatör gibi davranıyor... ...diye kızıyorlar ona. Hı hı. Ve altındaki açıklama şöyle diyor... ...diktatör... Bu sözcük bir hakaret gibi çıktı ağzından. Diktatör bozuntusu. Başkalarının fikrini sormadan her şeye karar vermek isteyenlere bu gözle bakılır. Diye. Aslında yayını burada bitirebiliriz. Ee, ama yine de devam edeceğim. Kitapta çünkü çok güzel daha bir sürü şey var. Ee, ondan sonra e, bir başka model e, kuruluyor. Bu modelde de yıllardır birbirini tanıyan üç aile... Hı hı. Birlikte tatile gidiyorlar hani dostunu tatilde tanırsın ya <gülüyor> yıllardır e, hiçbir sorun e, yaşamadan komşuluk etmiş 3 aile birlikte bir ev kiralıyorlar e, ve işte aile, ailelerden bir tanesi işte denizi gören odayı istiyor öbürküsü çayırı gören odayı istiyor diğeri fark etmez bizim için hangisi olsa olur diyor işte aileler odalara yerleşiyor çocuklar zaten çatı katında olmaktan çok mutlular vesaire. Ee, ama derken işte niye bulaşığı ben yıkıyormuşum? Çarşıya sen git. Eyvah eyvah başladı. Habire ben mi mutfağa girip yemek yapacağım? Tatilde değil miyim kardeşim? Filan diye hani bir sürü hadise çıkıyor. Ee, i̇şte neydi bunlar? Bil ailesi, bal ailesi, bol ailesi. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> bil, bal, bol. Ondan sonra e, işte derken e, a, yani bakıyorlarken içinden çıkılacak gibi değil. İşte bol ailesinin babası alıyor bir tane tahtayı yazıyor. Kurallar şunlar işte şu saatte ev süpürülecek, bu saatte bulaşık yıkanacak, şu saatte yemeğe oturulacak, bu saatte işte denize girilecek filan diye. Bir tane makinalı tüfek çıkartıyor ortaya. Şimdi bu kurallara uyuyoruz hep beraber değil mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ertesi sabah bir kalkıyorlar kimse yok. Yani komşuluk, geriye diğer komşuluk, aileler komşuluk. tabii ki yani çekip gitmişler e doğal olarak çünkü hani darbe yaptı daha hani. <gülüyor> İlk modelde bir diktatörle karşılaştık burada bayağı darbe yaptı silahlı güçle hani bu işi e, yürütmeye çalıştı. İyi niyetli de olabilir üstelik hiç umurumuzda değil açıkçası yani. yani. üzerine sokmaya çalışıyor aklı sıra ama. Evet yani işte bu e, model üzerine de tabii çeşitli e, tespitler var. Diyor ki işte Bol ailesinin babası an, anlaşmazlık olmadan yaşamak için makinalı tüfeğiyle bir çözüm bulmuştu. Ama bu yeterli olmadı. Herkes huzur içinde yaşamak ister ancak hiç kimse böyle bir huzur istemez. Özgür olmak da isteriz. O halde nasıl yapmalı diye de soruya devam hı. ediyor ve ardından başka bir modelle e, devam etmemiz gerekiyor. Burada bu da çok e, hoşuma gitti. Bu, bu da kurdukları model. E, çok şey kazanmak için azıcık kaybetmek diye bir başlık. E, Cevda, Cevdet Lerzan'a aşık. Hı hı. Lerzan da Cevdet'e aşık. E, fakat Lerzan Cevdet'in kareli gömlek giymesinden hoşlanmıyor. Cevdet de kediye alerjisi var. Lerzan'ın kedisine dolayısıyla. ...çok da hamle yok. Hı hı. Bir, arada ya, bir araya gelmeye karar verdiklerinde... ...Cevdet yani zaten bir süredir... ...hani giymiyordur, flört bunu gerektirir... Ee, ...özgürlüğünden bir parça... ...feda ederek, yani karali gömlek giymekten... ...vazgeçerek, Lerzan'la birlikte... ...oluyor. Lerzan da kediyi... ...annesinin evine gönderiyor. Böylece kedisini... ...daha az görerek, onu daha az severek... ...ama... Cevdet'le birlikte olma özgürlüğünü kazanarak. Uzlaşıyorlar. Yani aslında minik fedakarlıklarla e, bir şekilde e, uzlaşmış ol, e, oluyorlar. E, yani dolayısıyla da aslında bu minik minik bir arada yaşamanın kuralına dair fikirler edinmeye başlıyoruz hı hı. E, kitapta. E, burada e, demokrasilerde diyor ki hı. demokrasilerde karar verdiğimiz şey işte budur. Bize başka özgürlükleri, olabilecek en büyük özgürlükleri kazandırmak için var olan özgürlüklerimizin küçücük, olabilecek en küçük parçalarını kaybetmemize neden olan yasalara uymak. Hı hı. Demokrasi dediğimizin bu olduğunu söylüyor. Ee, yani hani hep şey çok klişe olmuş artık hani sıkıntı veren bir laf vardır ya işte e, senin özgürlüğün benim özgürlüğüm başladığı yerde biter falan diye öyle <gülüyor> hani bir aslında hani. Öyle bir şey gerçekten evet. de yani bir takım kurallar var ve birbirimizin özgürlüğü için buna uymamız gerekiyor zaten diye. Ee, ama diyor ki bir uyarı yapıyor ee, burada. Diyor ki ya daha fazla özgürlük kazanmamızı sağlamadan var olan özgürlüğümüzü kısıtlayan bir yasa hazırlanırsa. Mesela kadınların araba kullanmasını yasaklayan bir yasa. Erkeklerin sokağa çıktıklarında yüzlerini saklamalarını zorunlu kılan bir yasa. İbadet etmeyi engelleyen ya da zorunlu kılan bir yasa çıkarılırsa o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Diye işte ne zaten diyor? bunlar hep alarm şeyleri. Burada sürekli alarm diye bir minik şey var. Ne denir? Minik bir ikon gibi. E, alarm, alarm, alarm sürekli. Alarm, demokrasi alarm veriyor zaten yani. Orada Hı -hı. işte bulutsuzluk özlemi giriyor. De, acil demokrasi şarkısı çalıyor vesaire. E, ve e, bir başka modele e, geçiyoruz. E, bu modelde de aslında burada bir anne üzerinden ya da nasıl diyeyim ebeveyn üzerinden anne demek biraz aşırı olur. Ebeveyn üzerinden e, bir modelleme yapılmış. İşte bir tane e, Arman diye bir çocukcağız var. Ve Arman e, işte kadife ceketini giy o eski deri cekete atacaksın. Zaten sana söylediğim okula gideceksin. O kızdan da hemen ayrılacaksın. Yoksa bilmem falan diye sürekli başının etini yiyem. Evet yani hani canını e, çıkarmış. Hani bunu hayata modelleyebiliyoruz yani. İşte internette gezimi, internetteki paylaşımları engellemeye çalışmak. Ne bileyim parkta el ele tutuşmanın yasaklanması yani. Ya düğün yapamadılar ya. Halka ait olan parkta halk düğün yapamadı yani. Ee, ondan sonra hani ondan sonra <gülüyor> diyerek yine geçiyorum. Ee, şimdi burada bir not almışım ama notumu okuyamadım ya. <gülüyor> Normaldir. Evet yani o yüzden e, onu geçiyorum o notu. Şimdi burada e, özel hayat ha, tamam çok önemli bir e, konu var. Bu konu e, özel hayat. Çünkü mesela şeyi şu örneği vermiş işte bir trafik polisi bizi e, çeviriyor diyelim ki. <gülüyor> Ehliyet ruhsat soruyor işte bunları sormaya hakkı var gösteriyoruz arabanın diyelim ki sinyali kırık o zaman hani buna bununla ilgili bir uyarı yapmaya ceza yazmaya hakkı var bütün bunlar yasalar içinde Aha. polis de görevini yapıyor ama görevini yaparken mesela evli misiniz diye sorduğunda ya da işte ceviz yemeyi seviyor musunuz diye sorduğunda. Dindar mısınız diye sorduğunda ya da ne bileyim Sağlık Bakanlığı mesela e, kürtaj yaptırmış bir kadının kocasını aradığında. Karın kurtaj yaptı biliyor musun diye hani bu <gülüyor> dedikoducu. mesaj gidiyor ya. Evet hani böyle yine bir imaj vardır ya hani dedikoducu e, mahalle ya, insanı hani öyle bir Türk filmlerine de çok evet. kullanan hani onun gibi davranan bir bakanlık mesela falan. Hani özel hayata doğrudan müdahale ve bunun hiçbir türü tabii kabul edilebilir bir şey değil ve demokrasinin de e, tam olarak... Koruduğu şeylerden birisi özel hayat. Yani özel hayatı korumadan nasıl demokrasi olacak zaten? Burada bu konu üzerine de duruyor. Ve peki diyor ama nasıl yapacağız? Yani 16 milyon insan var. 70 milyon insan var. İşte, işte Hindistan'da 1 milyarın üzerinde insan var. Nasıl yapacağız diye. Burada temsilcilerden söz etmeye başlıyor artık. Yani halk temsilcilerini seçer. Temsilciler gider ve orada halk için çalışır diye... Ama e, orada da şuna dikkat çekiyor. Şimdi biraz hızlı geçmeye başladım konuları zamanı çünkü yemişim. E, çoğunluk diktatörlüğü diye bir konuya değiniyor. Yani hmm. bizim oy çoğunluğumuz var. Yani biz işte e, örnekle şöyle e, 20 santim uzun olduğu için belirlenen seviyeden havuza alınmayan bir insan var. Çünkü boyu bir elinin üzerinde olanların havuza girmesini yasaklayan bir oy birliğiyle kural koymuş havuzu kullanan insanlar. Hı hmm. hı. Ama bu da boyu 1.70 olan insanın havuza girememesi anlamına geliyor. %10 seçim barajı. Çoğunluk diktatörlüğü e, adatı. Bu yani nerede yapılsa, ne zaman yapılsa evet. bunun adı çoğunluk diktatörlüğü. Ne zaman yapılmışsa da bugüne kadar bunun adı çoğunluk diktatörlüğü. Bu konuya da e, dikkat çekiyor. E, ve e, tabii konular devam ediyor. Liderler ve diğerleri kitabına ne kadar yer ayırabiliriz? Konu başlıklarından, Konu başlıklarından ister, bahsedeyim. Sıksa. Evet burada e, hani liderliğin ne olduğunu, nasıl bir insanların motivasyonu olduğunu lider Hı -hı. olmakla ilgili. İşte bazı insanların sadece gücü sevdiği için lider olmak istediğini, bazı insanların iyi şeyleri başarmak için lider olmak istediğini. Ama liderliğin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu, dolayısıyla her türlü başarısızlığın faturasının da aslında lidere çıkarılacağını. Yani ona bağlı olmayabilir başarısızlıkların nedendir Hı -hı. ama lider olduğu için, göz önünde olduğu, e, göz önünde için. olduğu için faturanın da ona çıkarılacağını söylüyor. Ee, ama hani uyarı da yapıyor yani bir lider sadece gücü sevdiği için lider olursa hani sonuç pek de hayırlı olmaz e, uyarısını da e, gayet güzel yapıyor ve e, liderlerin nasıl seçilebileceğini, ne tür özellikleri olabileceğini, insanların bu konuda neler deneyebileceklerini, liderlerini seçerken vesaire e, etraflıca bakıyor. Çocuklara gayet güzel anlatıyor. E, tabii gün ışığı Çocuklara değil hani hepimize ki, yani şu anda yetişkinlerin özellikle okuması gerekiyor. Can tabii şu anda bunlar yine yani hani mesela meclis kütüphanesinde var mı ha, acaba bu kitapların? Yani olmak yani. lazım. E, Birkaç takım Gün Işığı Kitaplığı'ndan çıkan Çıtır Çıtır Felsefe, e, diktatörlük ve demokrasi kitabını ve liderler ve diğerleri ...kitabını çok azıcık oldu o ama... ...ele almaya çalıştık. Ee, şimdi bu iki kitabı yine dinleyicilerimizden... ...birine armağan edeceğiz. Şarkımız... ...çalmaya başladıktan sonra... E, ...telefon edebilirsiniz. Ve yayın sonuna kadar telefonlarınızı alıp... ...çekilişle armağan edeceğiz. Çalacağımız şarkıdan... ...kısaca bahsedeyim. Ay Carmela. E, meğer 19. yüzyılda bir... ...gerilla şarkısıymış. Napolyon ordularına... ...karşı savaşan insanların söylediği bir... Hı hı. ...şarkıymış. Sonra... E, Franco-faşistlerine karşı e, savaşan e, insanlar ya kendilerine göre bir söz yazmışlar ve e, söylemişler. En son, yani bu çok kişi söylemiş. En son e, 2012'de Hemingway e, Gellborn e, filmi içinde Antoine Kiosi tarafından söylenmiş. Biz de o versiyonu dinliyoruz. Ay Carmela. Telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 343 4040. 15. Brega da rumba rumba, rumba Viva la brigada, rumba, rumba, rumba, que se ha de gloria, ay caramela, ay caramela. Que se ha de gloria, ay caramela, ay caramela. Luchamos contra los moros, rumba, rumba, rumba, rumba, Luchamos contra los moros, rumba, rumba, rumba, Legionario, il fascista. Ai carmela, ai carmela. Legionario, il fascista. Ai carmela, ai carmela. De comenzar, rumba, rumba, rumba, rumba. en los frentes de rumba, rumba, rumba, rumba. no tenemos municiones ni tanques ni cañones, hay caramela. No tenemos municiones ni tanques ni cañones, hay caramela. Oh 94.9 Açık Radyoda bir dolap kitap devam ediyor. Benim elimde Prensesin El kitabı duruyor. Adından da anlaşılacağı gibi pembe bir kitap, bir kız kitabı evet. ama çok keyifli bir kitap. Hilke Rosenbaum, Rosen herhalde yazmış evet. Alman yazar, iletişim yayınlarından çıktı çevirisini de Dilek Zapçıoğlu yapmış. Franziska Harvey'nin resimleri süslüyor kitabı. Prensesin el kitabı dört tane kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Her birinin ayrı bir öyküsü var. Şehrin Nispeten fakir bir mahallesinde yaşayan çocuklar bunlar. E, kitabın anlatıcısı Ani, e, 10 yaşında. Annesiyle birlikte yaşıyor. Annesi tekerlekli sandalyeye mahkum birisi. E, ve anladığım kadarıyla babası da bu yüzden e, geride bir paket mektup bırakarak onları terk etmiş hiç iz bırakmadan. Evet. Grubun bir diğer üyesi Missy o da annesinden yoksun büyüyor. Çünkü annesi işte bütün her şeyini bırakarak o da Missy ile babasını terk edip gitmiş. Babası işte bir sahaf dükkanı var babasının. Missy de annesinden kalan giysileri ee, değiştirip birleştirip ekleyip işte e, ter, kendi terzilik yetenekleri ölçüsünde değişik tasarımlar yaparak onları giyerek dolaşan bir kız çocuğu böyle kürk yakalar takıyor değişik şapkalar ee, ve hayal terzi olmak ee, Elinya e, Rus göçmeni bir ailenin kızı Diğer iki kızın aksine Elinya çok kalabalık bir ailede yaşıyor. İşte anne baba, büyük anneler, büyük babalar, teyzeler, halalar, amcalar böyle hepsi bir aynı binada yaşıyorlar. Ve sürekli bir karmaşa, gürültü patırtı bir şenlik havası var onların evinde de. Daha sonradan gruba Teresa katılıyor. O da sonradan anlaşılıyor ki evden kaçmış. Ee, ilk başta bilmiyorlar onun öyküsünü işte evden kaçmış ve e, anneyi Missy ve Elinia'nın yaşadığı yerde yaşayan teyzesinin yanına yerleşiyor teyzesinin i̇şte de haberi yok bundan bir anda veriyor ve e, gruba katılıyor e, bu gruptaki kızlar kendilerini prenses olarak görüyorlar bunu ne dedi <gülüyor> Ee, bir yandan işte girişte Annie'nin anlattığı işte ön sözde diyor ki e, kitaplarda ve filmlerde gerçek prensesleri çok az rastlanır diyor. Ee, biz de zaten ilk başta sadece rol yapıyorduk diyor. Ee, kendi yaşadıkları bölgede işte ailelerin onları tenis ya da binicilik kursuna yollayacak ya da bilmem ne yaptıracak parası olmadığı için can sıkıntısından çok özel bir oyun icat edip oynuyorduk diyor. Ee, bir Prenses'in el kitabı diye bir kitapları var. E, Missin'in babasının dükkanında böyle buluyorlar onu sandıklardan birinde. Çok uzun zaman önce bir prenses tarafından kaleme alınmış Şangay'da. Oo, e, hem de Çinli. E, Çinli değil. E, i̇smini söyleyeyim sana ha, hemen. Tamam. E, Çinli değil ama e, işte şey orada kaleme alınmış çok uzun yıllar önce. Belle Fon W. Prenses'in el kitabı. Şangay 1942. Bremerhaven Haven 1946. Dünya çapında baskısı bir adet <gülüyor> yazıyor. Ee, i̇şte prenseslikle ilgili bilgiler var bu kitapta. Bir Prenses neler yapar neler yapmaz. Yalnız tek sorun şu ki bu kitap eksik. Daha doğrusu sadece 8 sayfası <gülüyor> kızların elinde. Ve onlar da bir klasör oluşturarak prenseslik kurallarını onlar işte yaşadıkça görüp geçirdikçe artık not ediyorlar o klasörde sürekli elden ele dolaşıyor en değerli varlıkları işte bir prenses mesela ne yapar saraylı kurabiyes diye bir tarif var mesela onu yapıp yiyorlar ya da işte illa akşamızdır çay içmeleri gerekiyor hmm. elinin yanın evinde sürekli e, kekler, börekler, pastalar yapıldığı Aslında için. Aslında biz de prenses olabiliriz. Bizim evde öyle çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. İşte sepetine doldurup getiriyor. İşte prensesler gibi kibar kibar konuşup işte misinin onlar için tasarladığı şeyleri giyerek böyle günlerini geçiriyorlar. Hayır yani prenseslik çay içmekse biz de dört dörtlük prensesiz yani nedir? Aynen. E, i̇şte aralarda da grafik çok güzel ve resimlerle prenseslik kurallarından küçük alıntılar da var kitap. Onlar. Bir prenses koşarken yolunu şaşırırsa nazikçe pardon der. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte bir prenses açlıktan ölmek üzereyse dilinin ucuyla üst dişlerin arkasındaki damağına masaj yapar. Açlık duygusu bu şekilde kaybolur. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. <gülüyor> ya da işte bir prenses e, aslında tabii e, küfür konuşmaması gerekir ama e, küfür etmesi gerekirse bütün küfürler için açılış kelimesi hay. E, sonra işte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup diye küfür grupları var. Kara ve bağlı, boynuz kulaklı, zehir zemberek, işte kara kunduz, e, samanyata, eşek kulağı, devlet töreni diye küfürler var. <gülüyor> hay devlet töreni diye küfür <gülüyor> edebiliyorsun. <gülüyor> Bunu benimseyeceğim Daha da güzeli kendi. Penguen diye kibir var. penguin. penguen. O, çok Bak, o da çok güzel. Tam gündem yani. yani. Prenseslik öyle evet. dalga geçilecek bir şey değil gayet sağduyu sahibi insanlar bunlar. Neyse, e bunlar böyle prensesçilik oynarlarken işte bir prensesin ne laflar etmesi gerektiği o 8 sayfaya da dayanarak e, hareket ediyorlar ya. Saray kurabiyesi yapacaklar ama gül suyu lazım. Gül suyu çok pahalı. Eczaneye gidip alacaklar ama paraları olmadığı için ne demeleri gerekiyor? E dilleriyle hani damaklarına masaj yaparak olmuyor muymuş. <gülüyor> Gidip işte o ne kadar da pahalıymış şekerim maalesef yanımda o kadar çok nakit taşımaya alışık değilim. Hayatım İsviçre'de yatılı okullarda geçti biliyor musunuz? Oralarda cebinde parayla dolaşmak çok ayıp bir şeydir. Bunu, bunu dedikten sonra yüzünüze karşınızdakini küçümseyen bir gülümseme yerleştirin. Her neyse o da hizmetçim size önümüzdeki günlerde uğrayıp parayı bırakır. Diye. çok güzel ya bunu bızdık bakkalda bir deneyelim <gülüyor> böyle işte eczaneye gidiyorlar o sırada yaşlı bir kadın da lavanta sabunu alıyor tam sabunu alıp parayı ödeyecekken kadın aynen bu cümleleri diyor kızlar şok oluyorlar tabi ve Aa. onun kitabın yazarı olduğunu anlayıp tabi kadın izini kaybediyorlar onu bulmaları gerekiyor falan Güzelmiş. bir sürü şey oluyor o arada işte bu ailelerle ilgili bir sürü gelişme oluyor kızların yaşamı bir yerden bir yere doğru ilerliyor, hepsinde farklı gelişmeler oluyor ve sonunda da bütün hepsi bir yerde bağlanıyor ve keyifli bir biçimde işte prenseslikle ilgili bütün bilgileri de edinerek bir yandan işte yeni şey başlayanlar tam. için ağlama kılavuzu, saray hizmetçisi egzersizi gibi şeylerle Bitiriyoruz kitabı. Çok keyifli. Okuması gerçekten güzel bir kitaptı. Ee, biz de süreyi bitirdik. Hay devlet töreni diyorum. Ve evet. E, şimdi e, gün kitaplığından armağan ettiğimiz iki kitabı çıtır çıtır felsefe dizisinden Diktatörlük ve Demokrasi ile Liderler ve Diğerleri adlı iki kitabı dinleyicimiz Evrim Memi'ye göndereceğiz. Onu da söyleyelim ve e, noktalayalım. Noktalayalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Alev Kırım'a teşekkür ederiz.